Korkarak etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryad ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona belli ki sen azgın bir kimsesin dedi.